Muhterem kardeşlerim ve muhtereme bacılarım Ölüm ve sonrası ders serimizde Ahirette ölümden sonra başlayacak olan hayatta Kabirde, ahirette yaşanacak olan merhadelerden bahsederken Bir hayli yol almış olduk elhamdülillah Varılacak en uç en zirve noktalara kadar ulaştık tabiri caizse. Son dersimizde bedeli can ve mal olan cennet demiştik. Orada özellikle bazı kahramanlardan bahsettik. Bize örnek olsunlar diye onların cennete nasıl aşık olduklarından bahsettik. Ahirete nasıl iman ettiklerinden bahsettik biz de onlar gibi olmaya çalışalım diye bir teşvik olsun diye muhterem kardeşlerim bu dersimizde de inşallah onların aşık olmuş olduğu uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını ve mallarını verdikleri o cennetten bahsedeceğiz inşallah cennetten ve cennetin nimetlerinden bahsedeceğiz inşallah muhterem kardeşlerim cennet malumunuz bildiğiniz Ahirette Allah Celle Celaluhu'nun Müminler için hazırlamış olduğu Ebedi nimetler içerisinde bulunan Sonsuz mutluluk olan En güzel yaşantı içerisinde olan Bir mekandır, bir yurttur Allah onu mümin kulları için hazırlamıştır Oranın altı çizilmesi lazım Kimin için? Mümin kulları için Kimin için? Şu dünya hayatında yaşarken Resulullah'ın davetine icabet etmiş Ya Rabbi Ben ne için yaratıldığımı biliyorum Sen beni kul olayım diye Yarattın Ben de hatalarım eksikliklerim olsa da Sana kul olarak yaşayacağım Gücümün yettiği kadar Çabalayacağım Cehdü gayret göstereceğim diyen Ve bunu en güzel şekilde Yapmaya çalışan müminler için Hazırlanmış olan cennettir Onları orada bekleyen o muhteşem cennetler vardır. O muhteşem yurt vardır. Orada hem maddi hem de manevi nimetler vardır. Onlardan anlatmaya çalışacağız inşallah. Cennet ucuz değil. Cehennem de lüzumsuz değil. Cehennemden bahsettik. Aslında yeri gelmişken bugün 9 Mart. Bizim için daha da önemlisi 2 Recep 1440 üç aylar dediğimiz yani 3. ayında Hicri 9. ayda Ramazan ayına girmesiyle birlikte müminler için yılın en önemli zaman diliminin başladığı, o zamanın girdiğine dair işaretleri barındıran zaman dilimine girdik. 3 aylar. Öyle olmasına rağmen dün bir Recep olmasına rağmen işte 8 Mart dediler, Kadınlar Günü dediler. Aslında Neleri kastettiklerini gizlemeye çalışsalar da saklamaya çalışsalar da kendilerini başka başka göstermeye çalışsalar da havalar kararınca bütün maskeleri düşünce bütün melanetleriyle ne kadar fahişe varsa ortaya çıkıp gösterdiler ezan düşmanları. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem düşmanları. Allah düşmanları ne kadar melanet, kafir, iğrenç varlık varsa sokaklara taştılar. Taksim meydanında belki gördünüz. Ezanı susturmaya çalıştılar propagandalarıyla. Ezan okunurken daha da fazla küfürler atmaya, nareler atmaya çalıştılar. Cehennem lüzumsuz değil, cennet ucuz da değil. Onlar kafirliklerinin gereğini yaptılar. Cehenneme gitmek için elinden gelen çabayı gösterdiler de müminlere neler oldu? Büyük çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu bir ülkede Müslümanlar ezanlarına hakaret verir, gösterilirken neredeydiler? Ne işe meşguldular? Nasıl olur? Ezanımıza nasıl hakaret edebilir bazıları? Ama öyle oldu. Bunları görünce sadece Araf suresindeki o Hz. Musa aleyhisselamın duasını yapmak içimizden geliyor. Hani diyordu ya <gülüyor> Ya Rabbi şu içimizde yani onlarla mecburi olarak aynı toprakları paylaşmak durumunda kaldığımız şu kafirler şu beyinsizler şu dinsizlerden dolayı bizi helak etmeyeceksin değil mi ya Rabbi? Gerçekten öyle dememiz gerekiyor muhterem kardeşlerim. O kadar suçluyuz ki o kadar ağır veballer altına giriyoruz ki Ezana hakaret Allah'a hakaret Bütün ne kadar değer ve mukaddesatımız varsa Bunlara hakaret Ahirete iman olmasa Çıldıracak insan Beyni duracak Nefes dahi alamayacak Fakat ahirete iman insanlara, müminlere teselli oluyor Rabbim ıslahı mümkün olan Hidayeti kendilerine takdir ettiği kullarına hidayet eylesin Fakat ıslahı mümkün olmayan Azgınlaştıkça azgınlaşan, Allah'a ve Resulüne düşmanlık yapmaktan iftihar duyan, ne kadar fuhşiyat ve buna bağlı olarak melanet varsa bunu açıkça yapmaktan utanmayan, o Allah ve Resul düşmanlarını Rabbim cezalandırsın, bizim elimizde onlar cezalandırsın, bizim elimizde onlara terbiyesini versin. Amin ya Rabbel Alemi. Muhterem kardeşlerim, cennet ucuz değil, bedeli can ve mal demiştik. Onun nimetlerinden bahsedeceğimiz de söylemiştik. İnşallah bu giriş yaptıktan sonra önce cennetin bazı isimlerinden Kur'an'da geçen inşallah kısaca malumat sahibi olalım sonra devam edelim. Öncelikle cennet diyoruz zaten cennet aslında hepsini o 8 kat cenneti kapsayan bir isimdir. Hepsine cennet denilir. Kur'an-ı Kerim'de işte müfredi ile tesniyesi 147 defa geçen bir kelimedir cennet kelimesi. Ne manaya geldiğini biraz önce söylemiştik. Hem Kur'an-ı Kerim'de hem hadis-i şeriflerde hem diğer İslami kaynaklarda cennetin her tarafı için her mekanı için kullanılan bir ifadedir. Cennet kelimesi muhterem kardeşlerim. Tabi sadece bu isim kullanılmıyor Kur'an-ı Kerim'de cennet için daha özel isimler kullanılıyor. Bazı mekanlarına bazı derecelerine bazı katmanlarına. Mesela Darusselam diyor. Darusselam var. Ee, cennet için kullanılan. İçinde hoşa gitmeyen, üzüntü vermeyen, canını sıkmayan. Yani bunların olmadığı bir yer anlamına geliyor Darusselam. Çünkü huzur veren, gerçek esenliğin içinde bulunduğu tek yer sadece cennettir. Dünyada bunu bulmak mümkün değildir. Mutlaka rahatsızlıklar olur. Rahatsızlıklar olur kafirlerin attığı sloganlar olur müminlerin çektiği sıkıntılar olur dünya hayatıdır ama cennette darus selam olduğu için bunlar yoktur muhterem kardeşlerim darul mukame ismi geçer ebedi ikamet yeri anlamına gelir neden cennete girenler cennette artık 10 20 100 1000 on bin değil milyon değil ebedi olarak orada kalacakları için ebedi hayatı ebedi mutluluğu orada tatacakları için Darul Mukame denmiştir. Yine Kur'an'da geçen cennetin isimlerinden birisi Adn cennetleridir. 11 defa e, geçer muhterem kardeşlerim. Bazı rivayetlere göre en üstün cennet yani peygamberlerin içinde yaşadığı cennet Adn cennetleridir. Ortada olan Firdevs cennetidir. E, Firdevs İçinde bütün nimetlerin bulunduğu, ağaçların hurmalıkların cennetin ortasında arşın altında olan, cennetin bütün nehirlerinin su kaynaklarının oradan geçtiği cennettir. Fakat adn cennetleri peygamberlerin içinde bulunduğu cennettir. Naim cennetleri bu isimle de geçer muhterem kardeşlerim. Naim nimet Türkçede de kullanıyoruz. Burada tabii cennetle alakalı maddi ve manevi bütün nimetleri mutlulukları içinde barındıran mekan anlamına gelmektedir. Husna ismi geçmektedir. Her birini sayarsak belki biraz daha uzun sürer. Cennetül hult geçmektedir. Cennetül meva geçmektedir. Meqamun emin geçmektedir. Illiyun geçmektedir. Mekadus sıdk geçmektedir vesaire. Daha başkaları da var. Fakat bunların her birini şimdi detaylı anlatırsak. Bugünkü cenneti ve içindeki nimetleri anlatma gayretimizde fazla ilerleyemeyeceğimiz için isimlerini anarak özet olarak bazılarını devam edelim inşallah muhterem kardeşlerim Rabbimiz Allah Celle Celaluhu Zumer suresinde bir ayeti de şöyle buyuruyor Estaizu Billah Vesikallezine teqav rabbehum cenneti Zumera buyuruyor Rabbimiz muttakilerden bahsediyor Allah'tan korkanlar cennete bölük bölük sevk olunurlar oraya gelirler Hatta izâ ve futihat ebvâbuhâ ve kâle lehum hazinetuhâ selâmun aleykum tıbûtum Orada bekçiler var, görevliler var. Onlara derler ki hoş geldiniz. Selamun aleykum. Yani müminlerin parolası olan dünyada gördüklerinde birbirlerini selamladıkları Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerine olsun dedikleri o güzel parolayla cennette karşılanırlar oradaki bekçiler tarafından. ayeti i de Rabbimiz Allah Celle Celaluhu öyle buyuruyor muhterem kardeşlerim. Hoş geldiniz, mutluluklar, güzellikler sizin olsun. Ebedi kalmak üzere buyurun Allah'ın size hazırladığı cennete derler diyor Rabbimiz Zumer suresinde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cennetin sekiz kapısı vardır diyor muhterem kardeşlerim. Hatırlayacaksınız cehennemle alakalı işlemiş olduğumuz bölümde cehennemin yedi kapısı olduğunu söylemiştik. Cennetin sekiz kapısı olduğunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyorlar. Şöyle açıklamış alimler hadis-i şerifleri şerh eden ulemamız. Cennet derece derecedir. Yani kat kat üst üste gitmektedir. Cehennem nasıldı? Dereke dereke aşağı doğru gidiyordu. Bu cennetin kapıları her biri insanın aklının alamayacağı genişlikte büyüklükte olan kapılardır. Ve her bir katın kapısı bir alttakinden daha büyüktür, daha uzundur, daha geniştir. Öyleyse en üst kattaki cennetlere tarif olmak gerekir. Oralara gitmek için hangi amel Yapılması gerekiyorsa onları yapmak gerekir muhterem kardeşlerim. Ayette gördüğümüz gibi kapıların önünde cehennet bekçileri vardır. En önce bu kapıyı açacakları Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sen kimsin diye kendisine sorulacaktır. Ben Muhammedim deyince sallallahu aleyhi ve sellem buyur hoş geldin deyip onu selamla karşılayacaktır. Ondan sonra müminler ümmeti cennetlere girecektir muhterem kardeşlerim. Her halukarda güler yüzle Allah'ın selamıyla müminleri cennetlerde karşılayacaklardır muhterem kardeşlerim. Şimdi cennetin yiyecek cennetteki nimet olarak içerisinde bulunan yiyeceklerden, içeceklerden, oradaki gölgelerden, güzelliklerden bahsedeceğiz inşallah. Özellikle Riyazu Salihin isimli o muhteşem İmam Nebevi'nin hadis eserinden size o hadisleri aktaracağım inşallah. Şöyle devam edelim. Önce Firdevs dedik, nehirler dedik. O nehirlerden biraz bahsedip detayına doğru ilerleyelim inşallah. Muhterem kardeşlerim nehirleri anlamak için Muhammed suresindeki 15. ayeti bir maiden okuyalım. Rabbimiz buyuruyor ki Allah'tan korkan mümin kullar için vaad edilen söz verilen cennetin özelliği şöyledir. Orada tadı bozulmayan, kokusu bozulmayan su ırmakları vardır. Tadı değişmeyen sütten ırmaklar vardır. Yani burada bildiğimiz inekten işte sağılmış veya başka bir hayvandan sağılmış biraz dursak kokusu bozulacak olan, tadı değişecek olan değil. Nasıl bir süt? Nehir şeklinde akıyor. Öyle sütten ırmaklar var diyor Rabbimiz Muhammed suresinde. 2 başka içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar vardır. Başka süzme baldan ırmaklar vardır. Onlar için orada her türlü meyve vardır. Rablerinden bağışlanma vardır. Şimdi bu cennetliklerin durumu cehennemde ebedi kalacak olan Bağırsakları paramparça edecek bir kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu diyor Rabbimiz? Olmaz ya Rabbi. Olmayacak ya Rabbi. La yestavi ashabun-nari ve ashabul-cenne. Cennetliklerin ve cehennemliklerin durumu neden bir olsun ki? Onların birisi oraya gitmek için yaşadılar, çalıştılar. Birileri de cennete gitmek için gayret ettiler. Dikkat ederseniz muhterem kardeşlerim, dört çeşit ırmaktan bahsetti Rabbimiz. Su ırmakları, süt ırmakları, bal ırmakları ve şarap ırmakları. Fakat bu şarap şimdi aklınıza şu dünyadaki bütün şerlerin kaynağı olan, içince insanın aklını alan, Allah'ın haram kılmış olduğu o şarap değil tabii ki. Öyle bir şarap ki cennet şarabı, içince aklı almayan, insana sarhoşluk vermeyen, huzursuzluk vermeyen, bilakis huzurun kaynağı olan, Allah'ın cennetlik kulları için hazırladığı şaraptır. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, Kim şarabı, içkiyi, sarhoşluk veren şeyi dünyada içerse, ahirette, cennette içemeyecek buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yarar mı? Değer mi? Dünyada hem içip başına bela almak, hem de sarhoş olmak, belki bir türlü belaya vesile olmak için, Ahirette de bu büyük nimetten mahrum olmak adına değer mi? Akıl kârı iş mi? Onun için tabii ki değil. Mümin için zaten söz konusu değil. Fakat bu ayeti kerimeleri okuyunca onu hatırlamak gerekiyor muhterem kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemine Hazreti Enes radıyallahu anh tibayet ediyor buyuruyor ki Cennette yürürken Miraç gecesinde birden iki kıyısı boş içi gümüş kubbelerle dolu olan kenarlarında altından yakuttan mücevherden güzelliklerin bulunduğu bir nehir gördüm. Dedim ki Cebrail aleyhisselama ey Cibril nedir bu? Bu ne nehridir? Bu ne güzel? Böyle gözün görmediği kulağın işitmediği güzellikte bu muhteşem nehir nedir dedim. Dedik ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem işte bu Rabbinin sana verdiği Kevser nehridir dedi. Kevser nehridir. Ve sonra buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselam, Cebrail Aleyhisselam elini Kevser Nehri'ne şöyle bir daldırdı. Oranın bir gördüm ki altı berrak, çamuru keskin, öyle bir mis kokusu yayıldı ki diyor o anda. Allah bizlere lütfeylesin, nasip eylesin. Onun Kevser Nehri'nden, ırmağından içmeyi görebilmeyi muhterem kardeşlerim. O güzellikleri paylaşmayı Şimdi yine bir içeceklerden bahsediyor Rabbimiz bu ırmaklardan gelen müminlere, cennetliklere sunulan. Allah Celle Celle İnsan suresinde buyuruyor ki Onlara orada bir kaseden içirilir. Bir bardak düşüneceksiniz fakat yani anlayalım diye buradaki bir bardağı göz önünde bulundurun şimdi. Ama o bardak oradaki bardak değil tabi. Çünkü cennetin hiçbir nimeti buradaki nimet gibi değildir. Fakat Allah merhametinin bir gereği olarak cennette müminlere verilecek nimetleri dünyadaki nimetleri anarak anlatıyor. Tahayyül edebilirim diye. Teşvik olsun diye. Şimdi aynısı değil asla ve asla. Onun bir kopyası dünyadakiler. Anlayalım diye muhterem kardeşlerim. Bir bardak onlara bir bardaktan kaseden içilir ki bunun karışımında zencefilli vardır. Oradaki bir pınardandır bu su adına selsebil denilir diyor Allah Celle Celle insan suresinde bir bardak veriliyor müminlere içinde bir su sunuluyor zencefil var içinde bir kaynak onun içinde selsebil var diyor Allah Celle Celle muhterem kardeşlerim şimdi müfessirler aynı surenin başında geçen kafur denilen bir kaynak daha var bunları toparlayarak hani şöyle bir tahayyül edelim diye teşvik olsun diye orayı bir açıklayalım inşallah tefsirlerden yola çıkarak Büyüyorlar ki cennetteki müminlere sunulacak içecek iki şekilde. İki şeyle karışmıştır. Kafurla karışmıştır surenin başında geçen. Sonunda ise zencefille ile karışmıştır. Neden? Kafur öyle bir nimettir ki içince insana esenlik verir. Hoş bir koku verir. Zencefil öyle bir nimettir ki hararet ve hoş koku verir. İkisinin bir araya gelmesinden öyle bir lezzet oluşur ki tarifi mümkün olmayan bu aklımızla şu dünya hayatındaki aklımızla gözlerimizle kulaklarımızla kavrayamayacağımız güzellikte bir nimet oluşur demişler muhterem kardeşlerim bize düşen o nimet kimlere sunulacaktır işte o surede onların sıfatlarından bahsedilir bunu hayal etmek yani hayal etmekten kastım o nimetten içebilmek için Allah'a yalvarmak, dua etmek ama hayalle bu iş olmuyor. Bir dersimizde inşallah belki önümüzdeki dersimizde o nimetlere sahip olmak için hangi amelleri özellikle işlememiz gerekiyor değineceğiz inşallah. Fakat hayal ederek olmuyor. Amel ederek oluyor. Hayal cennette var artık. Cennete girdiğin zaman bütün hayallerin gerçekleşiyor. Ama dünyada hayal ederek cennete ulaşmak mümkün olmuyor. İman ve amel ile mümkün oluyor muhterem kardeşlerim. Rabbim o imanı, o ameli bizlere nasip eylesin. Öyle bir hayatı bizlere eylesin Amin ya Rabbel Alemi. Muhterem kardeşlerim, bu nimetlerin dünyadaki nimetlere benzetilmesinin gayesinin insanlara teşvik için olduğunu söyledikten sonra, hatırlattıktan sonra devam edelim inşallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari'de geçen diğer kaynaklardan bir hadis-i şerif cennet hayatından, güzelliklerinden bahseden bir bölümden devam edelim inşallah. Hazreti Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh rivayet ediyor. Biz diyor bir sabah Resulullah'ın etrafında sabah namazından sonra böyle bir halka kurmuşuz, oturuyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize sohbet ediyor. Ne güzel bir meclis. Ne muhteşem bir ortam. Sahabe imam Resulullah sohbet ediyor. Buyurdu ki bugün bir rüya gördüm. Rüyamda cennetteydim. Dolaşırken Ebu Talha'nın hanımı Rümeysa ile karşılaştım. Muhterem kardeşlerim müthiş bir şey. Şimdi Ebu Talha radıyallahu anh bunu dinliyor. Hazreti Rümeysa annemize bunu gidip bildiriyor. Sen o annemizin mutluluğunu bir düşün. Resulullah seni cennette görmüş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seni cennette gördüğünü bildiriyor biraz daha yürüdüm bir ayak sesi duydum bir baktım ki o ayak sesleri Bilal'ın ayak sesleri hangi Bilal? Bilal bin Rabah radıyallahu anh. hangi Bilal? Mekke'yi ehad ahd diyerek zulmün şirkin bütün karanlıklarını, iğrençliklerini ahad haykırıştayla yaran Hazreti Bilal radıyallahu anah o makama ulaşmış. Ayak seslerini işittim. Ondan sonra devam ettim. Bir avluda geziyordum. Muhteşem bir köşk gördüm. Bu kime ait dedim? Dediler ki Ömer İbnü'l Hattab'ındır ya Resulallah. Yani Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın köşküdür. İçine girip bakmayı arzu ettim ama Ömer'in kıskanç olduğunu hatırladım ve geri döndüm tebessümle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor fakat o demesine rağmen tebessümle sahabenin gözü Hazreti Ömer'i arıyor radıyallahu anh o gözyaşları içinde orayı dinliyor ve diyor ki böyle mırıldanarak daha sessiz bir şekilde ya Resulullah sana karşı da kıskanç Değilim ya ya Resulallah diyor. Onu da söylüyor onda. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme muhterem kardeşlerim ne güzel bir tablo, ne güzel bir sohbet. Bu dünyada artık onu yaşamamız mümkün değil fakat orada, cennette onu yaşamamız mümkün Allah'ın izniyle. Çünkü cennette onlarla tanışmak, görüşmek mümkün. O ayak seslerinin sahibi Hazreti Bilal ile. Ebu Talha radıyallahu anh'ın hanımı annemiz Rumeysa Hatun'la Hazreti Ömer radıyallahu anh ile diğer sahabelerle tanışmak orada ancak mümkün muhterem kardeşlerim. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın etrafında yine böyle oturmuşuz bir gün. Allah Resulü bize cennetten bahsediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Buyurdu ki cennetten bahsederken Efendimiz aleyhissalatü vesselam Orada bir adam cennette cennetliklerden müminlerden bir adam ziraat yapmak için Allah'tan izin isteyecek. Bahçe ekmek için yani. Bahçe ekmek için Allah'tan izin isteyecek. Allah buyuracak ki arzuladığın her şey yok mu senin mümin kuluna? Arzuladığın her şeye ulaşmadın mı? Evet ya Rabbi ama bahçeyi ziraatı çok seviyorum ya Rabbi diyecek. Allah izin verecek melekler var görevliler var ona izin verilecek hemen tohumlar bahçe e kendisi bellemesine gerek yok kendisinin kazma kullanmasına gerek yok ter dökmeye gerek yok orası cennet cennet nimetlerinden öyle arzuladı ya kul ona izin verilecek bir tohum verilecek hazır bahçe tohumu ekecek birden bir bakacak ki dağlar gibi büyümüş ekmiş olduğu tohumlar öyle bir cennet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu bahsediyor muhterem kardeşlerim her taraf sessiz oldu diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh herkes onu o anda şöyle hayal etmeye çalıştı nasıl bir ortam nasıl bir güzellik aman ya Rabbi sessizliği yaran bir bedevi oldu diyor bir bedevi sessizliği yardım edildik ya Resulallah o senin buyurduğun o cennette bütün nimetler olmasına rağmen Allah'tan ziraat için, bahçe ekmek için izin isteyen kişi varsa ya Resulallah ya Kureyş'ten bir adamdır ya da Ensar'dan bir adamdır. Bizden olması mümkün değil ya Resulallah. Çünkü biz böyle ziraat işleriyle uğraşıp yorulmayı sevmeyiz. Biz cennette inşallah dedi yan gelip yatmayı şöyle dinlenmeyi isteriz severiz dedi ya Resulallah deyince diyor Ebu Hureyri radıyallahu anh. Allah Resulü'nün yüzüne baktım diyor o anda o öyle deyince sessizliği bu sözlerle yarınca. Öyle bir gülümsüyordu ki diyor arkadaki dişlerini dahi gördük biz de güldük öyle gülünce diyor muhterem kardeşlerim ne güzel bir sohbet ortamı ne güzel bir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin buyruğu o bedevi kimdi acaba Allah'u alem bilmemiz öğrenmemiz burada karşılaşmamız mümkün değil bilmek istiyorsan onun gideceği yan gelip dinlenmek istiyorum dediği cennete talip olacaksın inşallah. Oraya gidecek amellerle meşgul olacaksın. Allah orada tanıştıracak. Dilersen, muhterem kardeşlerim. Yine böyle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakın, o kadar sıklıkta yapılıyor ki bu sohbetler, ayetler var, hadisler var. Sadece ayetleri okumaya kalkırsak, birkaç hafta, birkaç hafta cennetin bahsedildiği sadece ayetleri okumamız, anlatmamız gerekir. Vakit yetmez. Bir sohbet, birkaç sohbet yetmez. Fakat böyle özet olarak anlatmaya çalışıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gayet tabii ki gelen ayetleri okuyor ashabına. Onlar cenneti düşünüyorlar, hayal ediyorlar. Rüyalarına giriyor. Kokusunu Uhud'un arkasından hissediyorlar. Gözlerini kıpmatan canlarını, mallarını veriyorlar. Böyle cennetten bir gün bahsediyordu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemine. Bir başka sohbette birisi sordu ya Resulullah orada kılıç var mı dedi ya Resulullah. Cennette kılıç var mı? Mücahit bir sahabe demek ki. Buyurdu ki efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var evet dedi ve cennetin kılıcını vasfetmeye başladı. Tarif ediyor şimdi. Ama senin bildiğin buradaki kılıç gibi değil. Allahu alem nasıl sıfatı varsa, nasıl özellikleri varsa ama kan dökmek için değil. Alırsın, asarsın cennetteki köşküne. Bir diğeri sordu ya Resulallah, cennette at var mı? At ya Resulallah dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet var dedi. Allah seni cennete koyarsa, kızıl yakuttan bir at üzerinde orada dolaşmak dolaşmak isteyeceksin. O seni istediğin her yere uçuracak, ulaştıracak, götürecek dedi. Bir diğeri ya Resulallah şu var mı bu var mı deyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baktı ki, Soruların ardı arkası gelmeyecek. Onların hepsinin cevabına birden sorularına cevap verme mahiyetinde şöyle buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Orada nefislerinizin arzu ettiği, aklınıza gelen, hoşunuza giden ne varsa, ne isterseniz o o anda sizin olacaktır buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Acaba biz olsaydık ne sorardık muhterem kardeşlerim? Acaba bugün olsaydı biz ne sorardık? Sahabe at üstünde kılıcını sallamış, kafirlerin üzerine gitmiş. Onu soruyor. Biz acaba ne sorardık? Ama şunu söyleyebiliriz rahatlıkla ki aklımıza hangi soru gelirse gelsin cennetle alakalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o sonunda verdiği cevabın içerisinde yeri var Allah'ın izniyle. Aklımıza ne gelirse Hoşumuza ne giderse, neyi, neyin sahibi olmak istiyorsak o var orada dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Tirmiz'de geçen bir hadiste şöyle buyurdu Resulullah aleyhissalatü vesselam. Cennetliklerden bir kişi dünyaya şöyle bir kere baksa. Bir düşünelim şimdi. Cennetlik. Cennetteki nimetlere mazhar olmuş birisi. Dünyaya bir baksa. Veya onun kolundaki bileziklerden, güzelliklerden biri düneye bir görünse güneşin, yıldızların ışığını silip süpürdüğü gibi o da güneşin ışığını söndürürdü diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl bir nur var ya Rabbi yüzde. Nasıl bir güzellik var o mübarek vecihlerde muhterem kardeşlerim. İşte bu hadis-i şeriflerden düşünmeye çalışalım Allah'ın izniyle tahayyül etmeye çalışalım muhterem kardeşlerim. Cennete giren müminlerin halleriyle alakalı işte dünyada bazen insan olduğu için, zaaflarımız olduğu için kırgınlıklar olur, küsmeler olur, bazen barışamadan oraya ahirete intikal etmeler olur. Onlar orada yok ama artık. Onların hepsi sökülecek, atılacak, bir tarafta kalacak. Sırat köprüsünü geçtikten sonra kantara denilen bir yer var. Orada tekrar bir helalleşme olacak. Sonra Rabbimiz buyuruyor ki وَنَزَعْنَا ma fi سُدُورِهِمْ min غِلِّنْ Buyuruyor Rabbimiz. Kalplerinde böyle kin, öfke, küsme, namına ne varsa hepsini söktük, attık. Allah'ın lütfuyla kardeşler olarak oraya gidecekler buyuruyor Rabbimiz. Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşlerim. Şimdi hadislerle devam edeceğim inşallah. Fakat hadislerle devam etmeden önce araya böyle bir iki ayet koymadan da olmaz diye düşündüm. Onun için cenneti böyle özet olarak tarif eden cennetin nimetlerinden bahseden bazı ayetlerden örnekler verelim inşallah muhterem kardeşlerim öyle devam edelim. Rabbimiz mesela Hicr suresinde buyuruyor 45. 45. ayetten sonra takva sahipleri için mutlaka cennetlerde Olmaları vardır, pınar başlarındadır. Hangi pınarlar, hangi nehirler? Birazdan okuduğumuz. İşte o sütten, şaraptan, baldan, cennetin suyundan. Oraya selametle girin denilir. Onların gönüllerindeki her türlü kini ve hasedi söktük, attık. Orada artık köşkler üzerinde karşı karşıya oturacaklar. Sohbetler eden kardeş olacaklar buyurdu Rabbimiz. Biraz evvel söylemiş olduğum duruma işaret eden ayeti kerime muhterem kardeşlerim orada hiçbir yorgunluk duymayacaklar ve oradan artık ebediyen çıkmayacaklar buyurdu Rabbimiz yine zuhruf suresine bakıyoruz ey ayetlerimize inanan müslüman kullarım buyuruyor Allah bugün size korku yoktur üzülmeyeceksiniz siz ve eşleriniz yani ey mümin erkekler cenneti hak etmiş mümine hanımlarınızla beraber Ey mümine hanımlar, cenneti hak etmiş mümin kocalarınızla beraber mutluluk duyarak cennete girin buyuracak Allah Celle Celaluhu. Aile olarak cennete gireceksin. Cennette yalnız kalmak yok çünkü muhterem kardeşlerim. Bekar olan içinde yok. Hiç kimse cennette yalnız olmayacak, bekar olmayacak. Cennette mutlaka evli olacak. Zira cennette devam eden ibadetlerden, az ibadetlerden bir tanesi nedir? Nikahtır. Nikah Cennette ibadet Yani bugün dünya itibariyle Bildiğimiz ibadetlerin bir yoktur Fakat devam eden ibadetlerden Bir tanesi nedir? Nikahtır Hocam nikah ibadet midir? Hem de en güzel ibadetlerden birisidir İmanın yarısını muhafaza eden değil mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle. Siz ve eşleriniz mutluluk diyerek cennete girin Altın tepsiler Ve kadehler içinde onlara Yiyecek sunulacak, içecek sunulacak. Canlarının istediği, gözlerinin hoşlandığı her şey orada onlar için vardır. Ebedi olarak orada kalacaklardır buyurdu Rabbimiz. Allah Celle Celaluhu Zuhruf suresinde muhterem kardeşlerim. Çok ayeti keime var fakat biraz daha fazla hadis ağırlıklı gitmek istiyorum muhterem kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'i en azından okumanızı biliyorsunuz öteden beri tavsiye ediyoruz. Fakat en azından şöyle maaliyle beraber okuduğunuzda anlayabileceğiniz ayetler okuyacaksınız, anlayacaksınız. Fakat genelde bugün Müslüman kardeşlerimiz fazla hadis kitaplarına sahip değiller. Vakitleri olmuyor filan vesaire diyelim. Okumuyorlar fazla. Onun için yani hüsnü zanlı öyle diyorum. E, hadislerden bazı seçmiş olduğum cennet nimetleriyle alakalı bazılarını paylaşalım inşallah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cabir bin Abdullah'tan rivayette şöyle buyuruyor dikkat edin genç kardeşlerim cennetlikler cennette yiyecekler içecekler ama küçük veya büyük abdest bozmak diye bir husus olmayacak buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazmetmek sadece hoş kokulu bir geyirti ve hoş kokan bir ter çıkarmasıyla olacak buyurdu. İnsanın kendiliğinden nefes alması gibi onlar da kendiliklerinden Allah'ı tesbih edecekler, Allah'ı tekbir edecekler. Anladınız mı? Hani kendiliğinden nasıl nefes alırsın hatta uyuduğunda bile programlanmış. Allah öyle yaratmış. Nefes alıp vermen gibi oradaki devam eden ibadetlerden birisi de işte bu. Allah'ı zikretmek, Allah'ı tesbih etmek. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber. Ama sen yorulmadan, sen uğraşmadan nefes alışverişin öyle olacak dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yeme içme ilginç. Dünyada yiyoruz, içiyoruz bir ihtiyaçtan dolayı. Yemezsen, içmezsen takattan düşeceksin. Ama o yediğini içtiğini bir de hazmetmek var. O da ayrı bir sıkıntı. Cennette yemek ve içmek ihtiyaçtan dolayı olmadığı için sadece zevk küsefa için yiyip içeceğin için onu çıkarmak da bir eza beraberinde getirmeyecek yerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Annenin karnında dokuz ay durdun. Annenin karnında dokuz ay beslendin. Dokuz ay nasıl beslendiğinin farkında dahi değilsin. Allah seni o göbekteki hortumla beraber annene bağladı onun yediğinden sana yedirdi. Onun içtiğinden sana içirdi. Onları dışarı çıkarma ihtiyacı da duymadın. Bu nasıl oldu? Şahit oldum buna. Her birimiz bu safhadan geçtik. Acaba nasıl olabilir? Bir mümin bunu sormaz da Allah dilerse ne olmaz ki? Allah dilerse 9 ay annenin karnında sen yemeden içmeden sana yedirir içirir zahmet çekmeden. Onları sana nasıl hazmettirirse cennette de Allah dilediği için sana zevk için yedirir içirir, onları hoş kokan bir geyirtiyle hazmettirir, hoş kokan bir ter kokusuyla mis kokusuyla o içtiklerini hazmettirir dedi muhterem kardeşlerim. Aslında bütün bu saydığımız nimetleri şu hadisin ışığı altında keşke bunu baştan deseydik daha uygun olurdu. Hazreti Ebu Hureyri radıyallahu anh rivayet ediyor. Buyuruyor ki bunu Arapçası ile beraber verelim. Belki akıllarımıza kalır. Allah Celle Cellehu buyurdu ki buyurdu ki اَعْدَتُ لِعِبَادِيَ Salihin Salih kullarım için hazırladım. Cennetler hazırladım. مَا لَا عَيْنٌ Hiçbir gözün görmediği cennetler. ve اُذُنُنْ semiat Hiçbir kulağın işitmediği. وَلَا خَتَرَ ala kalbi beşer. Hiç kimsenin tahayyül dahi edemeyeceği cennetleri hazırladım buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz de secde suresinde bu hakikati bildiriyor muhterem kardeşlerim. Salih kullarım diyor Rabbimiz. Allah Celle Celaluhu Efendimiz de salih kullar için buyuruyor muhterem kardeşlerim. Salih olmak lazımmış demek ki hiçbir gözün görmediği, kulağın işitmediği, kimsenin tahayyül dahi edemeyeceği cennet nimetlerine sahip olabilmek için. O salih kulları Allah secde suresinde onu bildirirken çok özetle tarif ediyor. Beden ve maldan bedel ödediklerini bildirerek tarif ediyor. Bedenlerinden bu sefer şöyle bir tarif geçiyor orada. Geceleri kalkarlardı, insanların uyuduğu zamanlarda yataklarını, vücutlarını yataklardan ayırırlardı, uzaklaştırırlardı, teheccüd namazı kılarlardı diyor Allah Celle Calehu. Ve onlara verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda infak ederler. İşte salih olmanın şartı bu. Yani şu cennetleri hak etmenin şartı öyle bir salih kişi olmak kategorisinden geçiyor muhterem kardeşlerim. Şimdi şu hadisi şerifine tabi hadisler içerisinden de yüzlerce hadisten bu fakirin seçtiği hadisleri paylaşıyorum sizinle. Şimdi siz muhterem kardeşlerimden veya muhtereme bacılarımdan birisi bu derse hazırlanmış olsaydı belki başka hadisleri seçecekti. Biraz da bu zevk meselesi diyelim hani. Benim seçmiş olduğum hadislerden çok dikkatimi çeken, sizin de mutlaka duymuş olmanızı istediğim hadis-i şerifte yine Mughire ibn-i Şube radiyallahu anh'tan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki diyor Hz. Musa aleyhisselam Allah Celle Celaluhu'na sordu. Bu hadisin kaynağı muhterem kardeşlerim müslimde geçen bir hadis sahih hadisten bahsediyorum Hz. Musa Allah'a sordu ya Rabbi cennetliklerin en aşağı derecesi nedir ya Rabbi dedi cennet müminler cennete gitmişler fakat o cennette olan müminlerin en aşağı derecesi nedir ya Rabbi diye sordu Hz. Musa aleyhisselam kelimullah olman lazım ki böyle bir soruyu sorabilesin Hz. Musa Rabbine sordu. Allah cevap verdi. O cennetlikler cennete girdikten sonra çıka gelen bir adamın derecesi olup kendisine denilir ki buyur sende cennete gir denilir. Ya Rabbi herkes yerini almış. Herkes alacağını almış. Cennette bana yeri yok ki ben nereye gideyim ya Rabbi der. okul. Allah buyurur ki sana Dünya hükümdarlarından birinin sahip olduğu kadar mülk versek yeter mi? Razı olur musun der okula. Kim okul dikkat edin? Hazreti Ebubekir değil. Hazreti Ömer değil yani. Mughire İbni Şube değildir radiyallahu anhum Ayak seslerini Hazreti Peygamberimizin istiğzati biral değil. Cennete, cennette en az nimete sahip olan kuldan bahsediyor hadis-i şerif. En az nimet bir hükümdarın işte onun şehirleri var sahip olduğu sarayların saltanatı var onun gibi bir şey olsa razı olur musun razıyım ya Rabbi razıyım ya Rabbi razıyım ya Rabbi der Allah Celle Celaluhu buyurur ki verdim o mülkü sana bir o kadar daha bir o kadar daha bir o kadar daha beşincisinde adam der ki razıyım ya Rabbi inanamıyor yani razıyım ya Rabbi Allah Celle Celaluhu buyurur ki, verdim sana on mislini onların hepsinin der muhterem kardeşlerim. Neyi arzu ediyorsan, gözün neyden hoşlanıyorsa hepsi senin dindir. Sonra Hz. Musa aleyhisselam sordu ki, ya Rabbi peki cennetliklerin en üstün derecesi nedir? En aşağıdakini öğrendik. Dünyadaki bir hükümdarın sahip olduğu kişinin on misli dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki en üstün derece ne deyince Allah buyurdu ki onlar benim seçtiğim kullarımdır. Ben onlar için hazırladığım nimetleri hiçbir göz görmemiş, hiçbir kulak duymamış, hiç kimsenin hayalinden dahi geçmeyen nimetlerdir. Şimdi bu hadis şerifi muhterem kardeşlerim şu yine Buhari'de Müslim'de geçen şu hadisle beraber düşünelim inşallah. Burada bu kadar malumat veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Acaba şimdi paylaşacağım hadisteki aynı kişi mi Allahu alem veya o başka bir kişi mi bilmiyoruz. Aynı kişi de olabilir, farklı bir zat da olabilir. Allahu alem bilmiyoruz. Fakat bunu da İbni Mesud Abdullah İbn Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki diyor. Cehennemden en son çıkacak olan yani dolayısıyla cennete girecek olan müminlerden cennete en son girecek olan mümin kimseyi ben biliyorum dedi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle oturmuş sohbet ediyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara bildiriyor, öğretiyor. Biz de öğreniyoruz elhamdülillah. Ben cehennemden en son çıkıp cennete en son girecek olan mümini biliyorum dedi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ashhab Ses nefes kesilmiş bir halde dinliyor. Öğrenecekler kimdir o zat? Kimdir okul? O adam cehennemden emekliye emekliye çıkar. Allah ona haydi git cennete gir der. Adam cennete gider. Fakat cennet ona doluymuş gibi gelir. Yer göremez orada. Dolu gibi gelir. Dönüp Allah'a buyurur ya Rabbi cennet ağzına kadar dolmuş bana yer yok. Allah buyurur git cennete gir. Adam yine gelir. Orası dolu ya Rabbi. 3. defa deyince diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah ona buyurur ki git cennete gir. Orada senin dünya kadar ve bütün dünyanın 10 katını sana veriyorum der Allah celle celaluhu. Öyle deyince kul der ki diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya Rabbi sen alemlerin Rabbisin. Sen malik olan, Malikül Mülk olan Allah'sın. Benimle alay mı ediyorsun der. Hadis-i şerif muhterem kardeşlerim. Sen bana gülüyor musun bu hâleme der. İbn Mes'ud radıyallahu anh buyurdu ki Allah Resulü'nün yüzüne baktık o anda. Dişleri görünecek kadar gülümSüyordu bunu bildirirken diyor muhterem kardeşlerim. Şimdi bu hadisin Biraz daha uzun bir varyantı var diyelim. Yine Müslim'de geçen. Orada bazı teferruatlar bildiriliyor. Burada bildirilmeyen. Bu da başka bir hadis-i şerifte ama aynı kişiden Allahu u Alem bahsediliyor. Cehennemden biraz daha çıkışından bahsediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bazen yürüyerek, bazen yuvarlanarak, bazen emekleyerek, bazen yüzünü ateş yarayarak cehennemden zar zor çıkacak. Sonra cehennemden çıkınca Allah onu önce hayat veren o sudan nehirde yıkayacak. Üstünde cehennem izi namına işte küller, paslar, ateş izleri yok olacak önce. Şöyle tekrar kendine gelecek o Allah'ın kulu cehennemden en son çıktı. Oradan çıktıktan sonra diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir dönüp geri bakacak cehenneme diyecek ki, elhamdülillah ya Rabbi cennete girdim ben artık diyecek daha hiçbir şey görmedi yani bir ağaç gölgesine dahi sahip değil cenneti görmüş değil ama cehennemin o dehşetinden azabından kurtulduğu için ben en büyük nimet benim oldu diyecek öyle bir mutluluk içinde olacak ki diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim neden böyle çünkü bir vakit namazın dahi 80 bin sene cehennem azabı beraberinde getirdiğini düşünürsen, o kulun o andaki halini anlarsın. Böyle hani böyle sakın ha haşa ve kella işte cehennemden çıkacak, oraya girecek şeklinde değil. Biraz tefekkür edelim hakkında. Orada bir azap var, cehennemin azabından bahsettik. Fakat sonunda iman olduğu için Allah'ın bir lütfu var. İmanla ölebilmek de var ama. Eğer imanla ölebilmediyse, Orayı hak edemediyse, cehennemden çıkmanın yolunu bulamadıysa o zaman onun haline olacak acaba? Orada diyecek ki Allah'a yemin ediyorum ki yeryüzüne gelmiş geçmiş yaratılmış bütün insanlardan hiçbirisi böyle bir nimete asla kavuşmamıştır diyecek. Öyle diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani daha cehennemden çıktığı için orada cehennemin dışında kapısının önünde diyelim tabiri caizse. Hiçbir yaratılmış insan bu nimete daha kavuşmamıştır diyecek. Biraz şöyle öteye bakacak. Orada bir küçük ağaç var. Ya Rabbi şu ağacın dibine gidip biraz dinlenebilir miyim diye izin isteyecek. Kendisine denilecek ki bundan sonra bir daha bir şey isteyecek misin? Yok ya Rabbi istemeyeceğim. En büyük nimetler benim. O ağacın dibine gitmesine izin verilecek. Orada dinlenecek. Kul, cool, insan, dünyada biz istemekten doyduk mu bıktık mı ki orada bıkalım doyalım yine isteyecek biraz öteye bakacak biraz daha büyük bir ağaç var hadis-i şerif ya Rabbi ağaca bakarak şu ağacın dibinde gölgelensem hani bir şey istemeyecektin diyecek görevli melekler bir daha bir şey istemeyeceğim ya Rabbi biraz daha büyük olan ağacın dibine gidecek biraz daha öteye bakacak ki orada gölgelenirken cennetin kapısı sesler geliyor cennetliklerin sesleri geliyor burnuna cennetin kokusu geliyor bakacak o kapıya doğru ya Rabbi ne olursun şu cennetliklerin sesini duyuyorum oraya kapıya doğru izin versen de oradan dinlesem oradan görsem hani bir daha bir şey istemeyecektin cennetin kapısına doğru gitmesine izin verilecek cennetin kapısına gidince cenneti görecek buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona Allah'ın lütfu işte şu şekilde olacak sonunda cenneti görünce oradaki o nimetlere şahit olunca Allah ona buyuracak ki işte bütün dünya ve onun on misli nimet senindir buyur cennetime diyecek Allah Celle Caruhu, muhterem kardeşlerim eğer cennete son giren kişinin cennetteki nimetinin böyle olduğunu düşünürsek Hz. Musa Aleyhisselam'ın, Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın, Hz. Nuh Aleyhisselam'ın Kabe'nin önünde Errahmanu Allemel Kur'an diyen Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh'ın Medine'de İslam devletinin temellerinin atılmasına vesile olan Hz. Mus'ab bin Umeyr'in cennetini bir düşünün. Allah'ın izniyle. Düşünün. Bir teşvik olsun. Cenneti çok düşünmemizi istiyor Allah Celle Caruhu. Cenneti çok düşünmemizi istiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün bu ayetler bunun için, bütün bu hadisler bunun için muhterem kardeşlerim. Ebu Musa eleşari radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, mümin için cennette öyle bir çadır vardır ki öyle bir çadırı vardır ki o çadırın uzunluğu büyüklüğü yüksekliği Allahu alem. Ama hadiste duluha diyor uzunluğu 60 mildir diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir mil, 1 mil 1,6 kilometre Yani 96 kilometre kadar uzunlukta bir çadır. Gölgeli mi diyelim artık? Yazdığı mı diyelim? Ne diyelim? Allahu alem. Öyle bir çadırı vardır. Çadır neden yapıldı diyecek olursanız cennetteyiz şu anda. İçi boşaltılmış inciden yapılmıştır. Cennetteki çadır. Bir inci düşünün o kadar uzunlukta. içi oyulmuş o senin çadırın şimdi. Orada müminlerin birbirlerine gidip geldikleri Müslüman aileler vardır. Hani burada gidiyorsun ya. İşte bu akşam gelebilir miyiz? Çay içmeye müsait misiniz filan? Orada da müminlerin gidip geldikleri, sohbet ettikleri, dünyadaki anılarını paylaştıkları hatırlıyor musun? Belki o sohbetlerden birisinde 9 Mart 2019, 2 Recep 1440 senesinde bir sohbette bir fakir anlatmıştı bir çadırdan. İşte şimdi tam onun içerisindeyiz hatırlıyor musun o sohbeti? Ayrıca belki gelmişsiniz bugün buraya. O gün onlar yaşanacak muhterem kardeşlerim. Onlar gerçekleşecek. Fakat buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o ailelerden hiçbirisi birbirini görmez. Yani oradan mahremiyete müdahale rahatsız edici bir bakış söz konusu değil diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gölge büyük bir nimet değil mi dünyada da. Şimdi düşünün çok sıcak bir yaz ortamı. Burada fazla olmasa da Almanya'da Avrupa'da. Bir Arap ülkesinde olduğunuzu düşünün. Gölgenin dahi 60 derece olduğunu düşünün. Öyle bir yerde gölge olmasa oturamazsın, yanarsın, kavrulursun. E gölge insan için nimettir. Anladığımız nimetten bir hadiste örnek veriliyor. Cennette buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle bir ağaç vardır ki yetiştirilmiş bir ata binmiş bir kimse onun bir ucundan bir ucuna yüz senede varamaz diyor. Öyle bir ağacın var. Gölgeliğin böyle yani. Gölgelik bu durumda diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabi cennetler derece derece dedik kat kat. Aşağı katlarda olan bir mümin. Yukarı katlarda olan cennetleri görecek. Onların arasındaki fark diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sabaha doğru veya batı sabaha doğru batı tarafından parlak ve iri bir yıldızı gördüğünüz gibi o mesafede görülecek. Ashab sordu ya Resulallah yani o üstteki dereceler sadece peygamberlerindir değil mi ya Resulallah diye sorunca. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki evet öyle ama ama Allah'a yemin ederim ki Allah'a iman edip peygamberlere bütün bellikleriyle iman edip onun sünnetine sarılan müminler de orada olacak buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte cennette üstteki dereceler muhterem kardeşlerim yine başka bir hadis bir karış bir karış ne kadardır bir karış işte Cennetin bir karışı, onun bir toprağının bir karışı, bütün dünyanın içinde, dışında ne varsa hepsinden daha hayırlıdır dedi muhterem kardeşlerim. Şimdi bunu hanım kardeşlerim de özellikle iyi dinlesinler, siz de iyi dinleyin. Hazreti Enes radıyallahu anh'ın Müslim'de geçen rivayet ettiği şu hadis-i şerifi muhterem kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, cennetliklerin cennette haftada bir defa gittikleri bir çarşı vardır. Sakın ha aklımıza buradaki AVM'ler gelmesin şimdi. Oralar bela. O cennetin çarşısından bahsediyor muhterem kardeşlerim. Haftada bir defa. Cuma günleri. Orada çarşıda gezerken erkekler alışverişe gelmiş şimdi. Ama tabii öyle para vermek yok. Sıkışmak yok. Veresi almak yok. Cennettesin zevk için geziyor. Erkekler gelmiş ama nereden anlıyoruz? Şimdi hadisin devamından. Üzerlerine bir rüzgar eser cennet kokuları üfler o rüzgar ama o rüzgar esince orada gezen o kişinin güzelliği bir başka şekilde artar ve daha bir başka güzel kokarak öyle bir halde evine geri döner eve geldiği anda hanımı ona bakar diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendisi kocası eve girdiği anda biraz evvel çarşıda gezmiş. O rüzgar onun yüzüne vurmuş. Rüzgarın vurmasıyla birlikte öyle bir güzelleşmiş ki hanımı bakar daha biraz evvel gördüğü kocasına der ki diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerif okuyorum size vallahi der sen daha başka bir güzellikte geri geldin der. Buradan gittiğinde bu kadar güzel değildin. Yani çok güzeldin ama daha güzel geri geldin der. O da diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hanımına bakar. O da der ki hanımına Vallahi yanınızdan ayrıldığım ayrıldığımdan beri siz de daha bir başka güzel olmuşsunuz der. Muhterem kardeşlerim, aslında bu da bir ders. Bu hadis üzerinde bir ders yapmak gerekir. Bir ders değil, birkaç ders çıkar bu hadisten. Müslümanın aile hayatıyla alakalı. Burada bazı tiyolar veriyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani şu dünyadayken evini nasıl cennet bahçesine çevireceğine dair işaret veriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani işten gelmiş alışverişten gelmiş kocası hanımının onu cennetin bir şubesi olan evinde nasıl karşılayacağını öğretiyor o eve gelen kocanın da hanımın hiç yüzüne bakmadan televizyonun olduğu odaya gidip ayaklarını uzatmadan ne yapması gerektiğini öğretiyor cennetten bir şube evde dünyada yaşanabilir Cennette öyle olacak diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim lütf eylesin. O güzellikleri yaşamamızı nasip eylesin muhterem kardeşlerim. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh rivayet ediyor. Toparlayalım inşallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdura ki: Cennetliklerin hepsi cennete girince bir münadi şöyle seslenecek. Siz cennette ebedi yeni yaşayacaksınız. Hiç ölmeyeceksiniz. Hiçbir zaman hastalanmayacaksınız Hep sağlıklı olacaksınız Hep genç kalacaksınız Hiç yaşlanmayacaksınız Hep nimet ve mutluluk içinde olacaksınız Hiçbir daha sıkıntı, üzüntü, keder görmeyeceksiniz Diyecek muhterem kardeşlerim Bunu dinleyebilmek için Cennete gidebilmeyi hak etmek lazım muhterem kardeşlerim Dünya hayatı ölümlü bir hayattır çekilen bütün acılar ızdıraplar sona erecektir yüz değil de şu dünyada bin sene yaşamış olsak ve o bin sene hastalıklı geçmiş olsa Allah muhafaza biliyorsun sıkıntılı geçmiş olsa kederli geçmiş olsa veya yaşlılık çağında geçmiş olsa şu nidayı duymaya değmez mi muhterem kardeşlerim bin değil on bin değil yüz bin değil milyon değil muhterem kardeşlerim ebedi olan cennet hayatı sizin olacaktır denilecek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu orada bildiriyor muhterem kardeşlerim o hadisi de tamamladıktan sonra inşallah sonunda sizinle öyle bir hadis paylaşmak istiyorum ki inşallah cennet rüyalarımıza girsin istiyorum inşallah sahabenin rüyasına girdiği gibi sahabenin Hayallerine girdiği gibi Sahabenin hayatına girdiği gibi Şu cennet nimetlerini düşünebileceğimiz Güzellikler olsun istiyorum muhterem kardeşlerim Ebu Said el-Hudri Rivayet ediyor bu hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buyurdu ki Allah cennetliklere hitap edecek ey cennetlikler Onlar da buyuracak ki lebeyk Ya Rab ve Sa'deyk Buyur Ya Rabbi emret Öyle karşılık verecekler Buyur ya Rabbi diyecekler. Emret diyecekler. Bütün hayır, bütün iyilikler sendendir diyecekler. Allah buyuracak ki halinizden memnun musunuz? Cennetliklere soruyor bunu Allah Celle Calehu. Memnun musunuz? Diyecek ki cennetlikler ya Rabbi. Nasıl memnun olmayalım? Hiçbir gözün görmediği, hiçbir Kur'an işitmediği, kimsenin düşünemeyeceği, aklına gelmeyecek nimetlere gark ettin, ihsan ettin bizleri ebedi olarak burada kalıyoruz ya Rabbi nasıl memnun olmayalım diyecekler Allah buyuracak ki size bütün bunlardan daha değerli bir şey vereyim mi daha değerli buyuracaklar ki ya Rabbi bundan daha değerli nedir ya Rab? Allah Celle buyuracak ki uhillu aleikum rizvani fela eshatu aleikum ba'dahu ebede bundan daha büyük bir şey var Bunların hepsi maddi nimetlerdi. Cennetin nimetleri, maddi nimetleri. Cennette bir de manevi bir nimet var ki işte o da bu. Allah buyuruyor ki bunların hepsinden daha büyük şudur ki sizden razı oldum. Rızamı üstünüze indirdim. Asla bir daha size gazap etmeyeceğim diyecek Allah Celle Celaluhu muhterem kardeşlerim <gülüyor> Necip Fazıl'ın aslında bunu tarif ettiği öyle bir güzel Şiiri var ki O erler ki diyor O erler ki Gönül fezasındalar Toprakta sürünme ezasındalar Yıldızları tesbih tesbih çeker de Namazda arka saf hizasındalar içine nef sızan ibadetlerin Bir biri ardınca kazasındalar Günü her dem dolup her dem başlayan Ezel senedinin imzasındalar Bir an yabancıya kaysa gözleri Bir ömür gözyaşı cezasındalar Her rengi silici aşk ötesi rengi renk, O rengi kavuran beyzasındalar Ne cennet tasası ve ne cehennem Sadece Allah'ın rızasındalar O erler ki işte o erlerden olabilmek var Rabbim o erler gibi yaşayabilmeyi ve ölmeyi nasip eylesin muhterem kardeşlerim. Bitti mi peki? Zaten bitmez. Bir saat içerisinde ne kadar anlatabilirsek onları anlatmaya çalışıyoruz. Fakat o bir saatin içerisinde anmadan geçemeyeceğimiz bir nimet daha var. Cennette manevi bir nimet. Sözlerimizin sonunda onun olmasını istiyorum inşallah. Hz. Cerir İbni Abdullah radiyallahu rivayet ediyor. Bir gece diyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk tam dolunaydı diyor dolunay ayın on aya baktı baktı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tefekkür etti tezekkür etti sonra bize döndü şöyle buyurdu şu ayı görüyor musunuz dedi hepimiz zaten görüyoruz bir daha baktık aya bir daha baktık aya görüyoruz ya Resulullah Ayın on hiçbir bulut yok. Bulundukları yer Medine görüyoruz ya Rasulallah. deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki hiçbir sıkıntı çekmeden şu ayı gördüğünüz gibi vallahi Rabbinizi de cennetten göreceksiniz buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem kardeşlerim aslında Sahabe-i kiram belki de bu böyle denince çünkü bir hadis daha var. Süheyb radiyallahu anh rivayet ettiği nasıl olduğunu biraz daha teferruatlı öğrenmek istediler Allahu alem. Resulullah'a sordular Allahu alem. O da şöyle buyurdu. Cennetlikler cennete girdiler. Allah size istememi vermemi istediğiniz bir şey var mı diye sordu. Onlar ya Rabbi bütün nimetleri verdin dediler. Allah o anda perdeyi kaldıracak ve her biri Allah'ı görecek buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve siz ayın 14'ünde dünyanın neresinde olursanız olun, eğer gökyüzü açıksa o ayı görmekte sıkıntı duymadığınız gibi, işte orada Allah'ı bu şekilde göreceksiniz dedi muhterem kardeşlerim. Şimdi, mütevatir bir hadis-i şerif bu. 20'den fazla sahabe nakleylemiş, ehl sünnet bunu itikat kitaplarına almış, bulamamız alimlerimiz. İmam Nevevi de bunu o bölümün sonuna almış. Allahu alem şöyle bir şey ifade etmek için Allahu alem. Yani ey müminler şöyle bir hayat gayeniz olsun. Allah'ın rızası ve rü'yetullah, Allah'ın cemalini görmek. Hayat gayeniz şu dünyada yaşarken sonunda Allah'ın rızasına kavuşmak olursa Hayat gayeniz şu dünyada yaşarken oradan Allah'ın cemalini görmek olursa Allah'ın lütfuyla oraya ulaşmanız mümkün olacaktır Allah'ın izniyle. Öyleyse o hedefi gerçekleştirecek amellerle uğraşmak, öyle bir hayatı yaşamak önemli olan odur muhterem kardeşlerim. Şimdi bunun yine bir başka varyantı var bu hadis-i şerifin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste de şöyle buyuruyor muhterem kardeşlerim bu hakikatla alakalı ne kadar detay bilgi sahibi olursak o kadar faydalı olacağını düşünüyorum Allah Resulü buyurdular ki cennetliklerin tamamı cennete girdikten sonra yani o biraz evvel buyurmuş olduğumuz son cennetlik de girdi artık yani cehennemden herkes çıkmış mümin olarak cezasını çekmiş cennete hepsi gelmiş cennete hepsi girmiş cennete hepsi girdikten sonra bir nida edilecek bir nida <gülüyor> denilecek ki ey cennetlikler herkes sessiz hiçbir ses yok Allah sizi davet ediyor Allah sizi bir yere davet ediyor bütün cennetlikleri Allah bir yere davet ediyor cennette bir yer var Oraya Allah davet ediyor. Bütün cennetlikleri bir heyecan kaplayacak. Bütün müminleri bir heyecan kaplayacak. Bir meydana gelecekler. O meydanda her bir cennetlik için bir koltuk hazırlanmış. Hadis-i Şerif. Bir koltuk yakuttan, bir koltuk altından, bir koltuk gümüşten, bir koltuk başka bir mücevherden koltukların farklılıkları var neden? dereceye göre bazısı yakuttan bazısı başka bir mücevherden bazısı altından bazısı gümüşten koltuğu hak etmişler her, her halukarda her biri o meydana gelecekler ve her biri için hazırlanmış kendi koltuklarına oturacaklar buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herkes koltuklarına oturunca Dikkat edin muhterem kardeşlerim Allah Celle Celaluhu Buyuracak ki Dikkat edin Bir meydan cennette bir meydan Özel bir yer Orada bütün cennetlikler koltuklarında Yer aldılar Yer alınca hiçbir ses yok Hiçbir gürültü yok Pür dikkat herkes Niçin buraya çağrıldık Niçin buradayız Ne olacak burada diye beklerken Allah celle celaluhu yer gök susmuşken şöyle buyuracak muhterem kardeşlerim. Esselamu aleykum. Selam olsun sizin üstünüze. Allah buyuracak. Buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Orada bulunan müminler nasıl karşılık verecek biliyor musunuz? Allahumme ente's selamu ve minke's selam. Tebarakte de ya del celal ve'l ikram. Müminler bunu diyecekler orada Allah'ım selam sensin Yani kullarda olan eksiklik, acizlik, noksanlık sende yoktur ya Rabbi Sen sana güvenen mümin kuluna güvence verensin Allah'ım Emniyete alansın Allah'ım Huzur veren sensin sendendir diyecekler Allahümme entes selamu ve min kes selam Tebarekte ya del celali vel ikram sen yüceler yücesisin ya Rabbi sen ikram sahibisin ya Rabbi sen celal sahibisin ya Rabbi muhterem kardeşlerim genç kardeşlerim bir yerden hatırınıza geldi değil mi bu şimdi namazlardan sonra dediğimiz işte o tesbih şimdi olur mu artık bir daha namazı kılıp Allah'ın huzurundan kaçmak olmaz değil mi ayıp olur ayıp olur bunu bu dünyada namazdan sonra diyenler orada oru diyecekler inşallah. Bu dünyada namaza gelmeyenler, Allah'ın huzuruna çıkmaya haşa tenezzül etmeyenler, Allahumma ente's selam ve minke's selam tebarekte ya celal ve'l ikram demeyenler orada da diyemeyecekler. Bu dünyada bunun antrenman yeri burası. Burada diyeceksin. Burada dersen orada da diyeceksin Allah'ın izniyle. Ve dikkat edin Müezzinlerin demesi senin demen için yeterli değil. Müezzinler diyecek, onlar diyecek ki sen öğrenesin. Ama onların demesi senin demen yeterli değil. Sen diyeceksin, içinden diyeceksin. Müezzin sesli söyler ama sen sessiz olarak bunu tekrar edeceksin. Allahümme entes ve minkes selam. Tebarekte ya zel celali vel ikram. Her dediğinde artık aklına bu sahne gelecek. Başka diyeceksin inşallah artık. Aklımızda bu kalsın inşallah. Her dediğinde artık içinden de varacaksın ya Rabbi. Cennette sen selam verdiğinde ya Rab. Selamını bu sözde alan kullarından eyle ya Rabbi beni diyeceksin. Böyle demek başka. Ne dediğini bilmeden demek başka. Ondan sonra muhterem kardeşlerim. Artık bu selamlaşma olduktan sonra. Bakın o rü'yetullah olayı burada bu şekilde geliyor bu hadis-i şerifte. Allah onlara soracak bir isteğiniz var mı diye onlar da Allah'ı görmek isteyecekler perdeler kalkacak ve Allah'ı görecekler buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruluyor ki eğer kimse cennette yakmak gibi bir husus olsaydı yok cennette öyle bir şey yakmaz cennet azap vermez cennet ama öyle bir şey olmasaydı Allah'ı gördüklerinde kullar eriyip o anda helak olurlardı Hz. Musa aleyhisselam dünyada Allah'ı görmek isteyince Allah daha tecelli edince daha paramparça olup eriyince Hz. Musa bayılıp yere düştüğü gibi ama cennette öyle değil Allah o gözleri öyle bir yaratılışla yaratacak ki Allah'ı görmek mümkün olacak muhterem kardeşlerim sonra buyuruyor Efendimiz aleyhisselatü vesselam kim bu nimete mazar oluyor cennetlikler Hiçbir gözün görmediği, Kulağın işitmediği, kimsenin aklına gelmeyen nimete sahip olan insanlar buna şahit olacaklar. Allah'ı görecekler. Fakat Allah'ı görünce o güne kadar cennette gördükleri bütün nimetleri unutacaklar. Çünkü bu onların üstünde olacak. Öyle bir nimet. Artık Allah'ı hep görmek isteyecekler. Fakat hadis devam ediyor. Sizin dünyadaki cuma gününüze mukabil olan cuma gününde cennette Allah'ı göreceksiniz denilecek. Öyleyse muhterem kardeşlerim, cumamız cuma olsun. Allah'ın istediği razı olduğu şekilde olsun. Eğer öyle olursa Allah'ın izniyle, o zaman namazlarımız da düzgün olursa, farz vacip sünnet yerinde olursa, bu dünyada o günler için hazırlığımız olursa onun provasını, antrenmanını burada yaptıysak tabiri caizse orada onu da görmek mümkün olacaktır Allah'ın izniyle. Belki aklınıza şimdi burada namaza geçiyoruz inşallah erkek kardeşlerim olarak şu soru gelmiş olabilir çok güzel oldu cennetin nimetlerini tanımamız çok güzel oldu ama hocam işte hurilerden bahsetmedin filan gibi böyle bazı meraklı bakışlar filan Muhterem kardeşlerim cennete girmek nasip olursa yani şu dünyada şu hayatımızda oraya girecek iman ve amel sahibi olursak Allah Celle Celaluhu'nun cennette mümin erkek kulları için hazırlamış olduğu cennette yaratmış olduğu huriler de tabi ki olacak. Şimdi muhtereme bacılarım ne güzel gidiyordu bu ders şimdi bu sonunda oldu mu filan belki diyecekler. bazen hoca efendiler bahsederler bugünün maalesef bir iman zayıflığı bu modernist akımlardan etkilenmiş zehirlenmiş olan insanlar bu hakikatları inkar etmek için elinden ne gelirse yırtınıyor, çırpınıyor çabalıyor sen istemiyorsan isteme sorun değil fakat biz cennette hurilere de talibiz Allah'ın izniyle Allah onları mümin kulları için hazırlamış bacım korkma üzülme çünkü orada Kıskanmak gibi Kızmak gibi bir duygu yok Kalbinde artık Allah seni öyle bir şekilde yaratmış Ama Şunu da unutma Yani yüzden fazla hadis-i şerifte bu hakikat bildirmiş Ayeti kelimelerde bildirmiş Aman ha sakın ha Yani şöyle bir hava olmasın sakın Hanımefendilerde bacılarımda Cennete gitmeyi zaten Garantilemiş de Şimdiden cennette Kocasına buradan ayar çekiyor sakın ha. Aa. Şimdiden orada öyle hurilere falan bakmak <gülüyor> yok gibi buradan ayar çekiyor. Kendisi garantilemiş, diplomayı almış. Bacım Allah'ın izniyle orada kızmak yok, küsmek yok. Orada kavga eden, kızan, senin kalbini kıran koca yok artık. Orada kıskanan, bağıran, rahatsızlık veren kadın da yok artık. İkisi de sorunsuz artık. Cennet başka bir yaratılış. Başka bir duygu alemi. Öyleyse böyle bir hakikati da sonunda hani cennetin içerisindeki önemli bir hakikat olduğu için hatırlattıktan sonra yani şunu da belki beraberinde söylemekte fayda var ama. Sahabe sordu. Hurile'le alakalı sordu sahabe. Ya Resulallah. Huriler mi daha üstün, dünyadaki mümine kadınlar mı daha üstün ya Resulallah diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Öyleyse tasalanmaya, kızmaya, üzülmeye gerek yok bacım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi buyurdu. Allah hurileri cennette yarattı. Namazları yok, oruçları yok, zekatları yok. Hayız hali dünyada yok, eza cefa yok. Koca sıkıntısı çekme yok Çocuk büyütme yok Hamile olmak yok Hepsi cihat Hepsi cihat Allah yolunda imanla yapıldıktan sonra Öyleyse mümine kadın Onlardan kat kat daha üstündür Sorun yok yani Allah'ın izniyle Şu da belki akıllara bazen geliyor Onu da Yani demek ki bir erkeğin Birden fazla hanımı Cennette olacak El hakikat budur Ayet ve hadislerin bize bildirdiği budur. Fakat sıkıntısız dünya gibi değil yani. Bunu cennet alemi için düşünmemiz gerekir. Yoksa dünyada bir aklının yüz sene gittiği bir ağaç görmem mümkün mü? Yoksa dünyada Allah'ı görmen mümkün mü? O çadırlara şahit olman, o nimetlere sahip olan mümkün değil. Bu cennetten bahsediyoruz. Bir mümine kadın, bir zalimin altında nikahta olabilir. Veya huzursuz olduğu bir nikah olabilir veya huzurlu olduğu fakat kocası ölmüş sonra başkasıyla ölenmiş bu çok defa da yaşanabilir. Onlar için de muhterem kardeşlerim istediği kocasıyla beraber orada aile hayatı sürmeleri mümkün olacaktır Allah'ın izniyle. Öyleyse bunu bu şekilde düşünüp cennet için bunları düşünmek değil de İman ve amel noktasında hangi hazırlıklar yapmak gerekir? Onları düşünmek gerekir İnşallah diyelim. Bununla alakalı da inşallah önümüzdeki dersimizde neler gerektiğini ayet ve hadislerde neler bildirildiğini hatırlatmaya çalışalım. İnşallah sözümüzün sonu bir dua olsun günlerimizle alakalı şu özel günlerle alakalı bir dua olsun muhterem kardeşlerim. Malumunuz Recep ayına girdiğimizi söyledik. Recep ayı girdiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu dua neydi? Allahümme bariklana, fi recebin ve şaban ve belligna Ramazan diye dua ederdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi Recep ayını, Şaban ayını bizlere bereketli kıl. Ya Rabbi Recep ayında, Ya Rabbi gireceğimiz Şaban ayında, Üzerimize, ailelerimize, evlatlarımıza, ümmetin üstüne bereketler yağdır Ya Rabbi. Rahmet yağdır Ya Rabbi. Öyle bir rahmet yağdır ki Ramazan'a hazırlanalım Ya Rabbi. Öyle bir rahmet yağdır ki evlerimize huzur gelsin Ya Rabbi. Öyle bir bereket yağdır ki kalplerimize huzur gelsin Ya Rabbi. Receb ve Şaban ayını bereketli kıl ve belliğne aramadan her birimizi Ramazan ayına kavuştur ya Rabbi. Ramazan ayına hazır bir şekilde kavuştur ya Rabbi. Amin ya Rabbel al alemin. Ve selamun adel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Rıza ennillahi ta'adelfatih.